Sağ solu gözler edeyim, dost yüzünü görsem deyum ben taşrada arar edin, olcan için de canimiş. Öyle sanırdım ayrıyem dost gayridir ben gayriyem benden görüp işi yeteni bildim ki olacağın alimiş. Savmusalatide, savmusaladu hac ile sanma zayit biter işin, İnsanı kamil olmaya lazım olan irfanimiş Ne diyor? Savmusaladu hac ile sanma biter zayit işin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 ''Ee üstadım çare ne? mürşit gerektir bildire. Hakkı sana hakkal yakın Mürşidi olmayanların bildikleri gümalimiş.'' ''Evladım sana mürşit lazım mürşit diyor. Eğer mürşidin yoksa boşuna böyle lagalgo yapma. Senin var ya konuştukların bildiklerin zandan tahminden öteye geçmez diyor. Eğer her taraftan tertemiz pırı pırı bir ilim istiyorsan bir mürşit bul diyor. Her mürşide dil verme kim yolunu sarpa uğratır, mürşid kal mil olanın gayet yolu asanimiş. Herkese takınma! Şeyh enflasyonu var ortalıkta. Allah yani neler neler dönüyor ortalıkta. İstibaratın tespitine göre 600 tane şeyh var Türkiye'de. Acaba içinden kaç tanesi yani şeyh yani? Orası gidiyor. Halbuki ecdet zamanında şeyhleri devlet tayin ediyordu. Devlet tayin ediyordu. Yoksa ondan sonra bir lokma işte bir kırka efendim bulup da bir tekkiye kapanıp da adam sahibi olmak vesaire falan filan. Bu kapıyı böyle serbest bırakırsan uu, uu, yani gider de gider gider de gider. Allah hemen bir sözdürür, yokuş değildir düzdürür, alem kamu bir yüzdürür, gören anı hayran imiş. İşit sözün bir nesnet, neshak yüzün bir nesne yok, gözsüzlere finhan imiş. Niyazi Mısri, Niyazi Mısri. Cenab-ı Hak bizi senin ayağından kalkan tozun zerbesine feda eylesin. Amin. Ne diyor? İşit niyazinin sözün bir nesne örtmez. Bak yüzün sen niyazinin diyor sözüne kulak ver kulak ver diyor. Hiçbir şey diyor bu sözlerdeki güzellik örtemez diyor. Ee, işit niyazinin sözün bir mesne örtmez hak hakta anayan bir mesne yok gözsüzlere pinhanimiş ortalık var ya gerçek kaynıyor gerçek ortalık böyle levalet gerçek doluyor gerçek taşıyor diyor fakat senin gözün yok diyor göremiyorsun diyor yarasa gözlü olmuşsun diyor güneş var fakat sen göremiyorsun kabahat kimde